Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, bu İlmahal programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu ekranlarda İlmahal programı çerçevesinde beslenmeyle ilgili, gıdalarla ilgili, yani yiyecek ve içeceklerle ilgili dini problemleri, dini hükümleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabi uzun uzun anlattığımız gibi yani bu gıdalarımız, yediğimiz, içtiğimiz şeyler birçok kaynaktan elde edilmiş olabiliyor. İşte bunlar hayvan kökenli olabiliyor, bitki kökenli olabiliyor veya başka sentetik, mikrobiyel kökenli olabiliyor. İşte bunlarla ilgili uzun uzun ortaya çıkan meseleleri belli başlıklar altında aktarmaya çalışmıştık. Ve en sonda özellikle bitki kökenli gıdalardan, işte genetiği değiştirilmiş gıdalar üzerinde durduk ve yine ortak kaynaklardan elde edilen yani bitki kökenli de olabilir, hayvan kökenli de olabilir veya başka kaynaklardan da elde edilmiş olabilir. Gıda katkı maddeleriyle de bir önceki bölümümüzü sona erdirmiştik ama gıda katkı maddelerini tamamen işleyememiştik sadece onun tanımını vermiş. Biraz onun mahiyetinden bahsetmiş ve bir sonraki bölümde de bu konuya devam edeceğimizi belirtmiştik. İşte bugün bu konuyu öncelikle ele alacağız. Ondan sonra da yine bir müminin, bir Müslümanın günlük hayatında, dini hayatında çok önemli yeri olan diğer başka bazı helal haram konularıyla yine bu bölümlerimizi, bu programımızı devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi gıda katkı maddeleri deyince ne olduğunu bir önceki bölümde e, aktarmıştık. Bunlarla ilgili esas sorunun e, daha ziyade bunların kökeniyle ilgili olduğunu da e, belirtmiştik. Aslında e, günümüzde bu e, gıda katkı maddeleri e, helal gıda konusunun en sorumlu alanlarını teşkil ediyor. E, çünkü e, prensip olarak, kural olarak... Gıda katkı maddelerinin helal kaynaklardan elde edilmiş olması gerekiyor. Eğer e, helal olmayan bir bileşeni içeriyorsa bu dini açıdan da hani sağlık açı, e, açısı bir tarafa dini açıdan da mahsulu hale gelmiş olabiliyor. Tabii kaynak deyince yani bunların kaynağı deyince özellikle helal olmayan domuz ve domuz ürünlerini, Eti yenmeyen diğer hayvanları ya da İslami usullere göre kesilmeyen hayvanları kastediyoruz. Tabii bu şekilde İslami usullere usullerle kesilmeden ölmüş olan hayvanlar aynı zamanda dinimizin yani gıdalarla ilgili önemli yasaklarından birisi olan kan ve kan ürünleri ve yine bitki kökenli olarak alkol bu kökenlerden sayılabilir. Yani gıda katkı maddeleriyle ilgili problemli kaynaklardan sayılabilir. Şimdi tabii gıda katkı maddeleri çok değişik amaçlarla kullanılıyor değerli izleyenler. Bunların bir kısmı mesela gıda maddesinin işte bayatlamasını, kokmasını, bozulmasını ya da işte raf ömrünün uzamasını sağlayan katkı maddeleridir. Bu iş için kullanılırlar. Bir başkası aslında normalde birbiriyle karışmayan veya karışması zor olan maddelerin homojen bir şekilde işte bir meyve suyunun içerisinde veya bir gazlı içeceğin içerisinde rahat güzel bir şekilde homojen bir şekilde karışmasını sağlayan katkı maddeleridir. Bazı katkı maddeleri de mesela jelatinli olduğu gibi böyle jelleştirici kıvam artırıcı olarak kullanılabilir. Ayrıca yani bütün bunların yanında gıdalara işte koku aroma verici tatlandırıcı lezzet artırıcı Renklendirici, çözücü yani çözgen olarak hani bir takım maddelerin bu gıda maddeler içerisinde çözülmesini sağlayıcı şekilde ya da yani bazı gıda maddelerin mevcut besin değerini daha da geliştiren daha da artıran e, şekilde geliştirici olarak kullanılmış olabilir. Yani gıdalara katılmış olabilir. Hani bunun e, belki sayısız derecede başka farklı amaçları da söz konusu olabilir. Tabi burada bizim e, amacımız hani bütün gıda, gıda katkı maddelerinin özelliklerini ve hangi amaçlarla kullanıldıklarını e, ortaya koymak değil. Bunlarla ilgili problem olarak ortaya çıkan genel hususları, ortak noktaları sizlerle paylaşmaya çalışmaktır. İşte bu nokta bu gıda katkı maddelerinin helallik şartlarına kısaca değinmekte e, yarar var. E, her şeyden önce e, bu gıda katkı maddelerinin e, değişik kaynaklardan elde edildiğini biliyoruz. Yani bunlar bitkisel olabilir. Yani bitkisel kaynaklardan elde edilmiş olabilir. Hayvansal kaynaklardan elde edilmiş olabilir. Ve günümüzde çok yaygın bir şekilde e, biyoteknoloji de yardımıyla mikrobiyal olarak üretilmiş olabilir. Belli bakterilerle üretilmiş olabilir. Ya da tamamen sentetik yapay şekilde de üretilmiş olabilir. İşte bu kaynaklara göre de bunlarla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Mesela yani önce işte isterseniz hani bitkisel katkı maddeleri Başlayacak olursak yani burada belki en önemli pro problem e, alkol e, ya da e, bunun kökeninin alkol ya da uyuşturucu madde e, olmasıdır. Hani bu durumda hepimizin e, daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi alkol kökenli olan ürünlerin dinimiz genel olarak mesafeli e, davrandığı için e, dini açıdan bir risk içerebilir. Tabii bunların hangi e, oranda, ne miktarda, nasıl zararlı olacağı ve sakıncalı hale geleceği e, ayrı bir e, konudur. Onlarla ilgili zaten e, bilgi e, vermiştik. Ee, özellikle işte bu tür e, mahsurlu olan katkılar e, bulunursa e, bu tür ürünleri de e, caiz olmaktan e, çıkarmaktadır. Hani özellikle daha önceki bölümlerimizde e, açıklamıştık bu konuda belki alkol ile ilgili katkı maddelerinden en önemli mahsurlu olanı Hani bir takım meşrubatlarda yani gazlı içeceklerden çözücü olarak kullanılan özellikle aromaların takım koku maddelerinin aromaların çözgeni olarak kullanılan az miktardaki etil alkolün dini açıdan durumuydu. Onunla ilgili de daha önce ayrıntılı bilgi vermiştik. Hayvansal katkı maddelerine gelecek olursak ki. Belki de e, Müslümanlar, Müslüman bireyler için en problemli alan bu hayvansal yani hayvan kökenli e, katkı maddeleridir. Çünkü e, biliyorsunuz yani daha önce de e, sizlere aktarmaya çalışmıştık. Hayvan kaynaklı katkı maddeleri hem kara hayvanlarından hem deniz hayvanlarından yani karada yaşayan, denizde yaşayan hayvanlardan elde edilmiş olabiliyor. Yani bunların içerisinden tabii ki e, diyen helal olan bir hayvandan elde edilmişse bir katkı maddesi. Ee, ve e, bu da usulüne uygun bir şekilde üretildiyse, e, yine tabii üretim aşamasında da dinen sakıncalı bir unsur ile herhangi bir teması söz konusu değilse bu ürünleri kullanmakta e, ve e, bu maddelerin katıldığı gıdayı da tüketmekte herhangi bir mahsur yoktur. Ya yani Bu genel prensibimiz budur. Ee, burada tabii şu hususu da dikkate almamız lazım. Bu hayvan kökenli katkı maddeleri bazen tek bir kaynaktan elde ediliyor. Yani biliniyor yani ismi belli olan bir kaynaktan elde ediliyor. Bazen ise çok farklı türden hayvanlardan elde edilmiş olabiliyor. Hatta bazı katkı maddeleri değerli izleyenler hem hayvan kökenli hem de bitki kökenli olarak üretilebilmektedir. Mesela bazı kaktüslerde, yani dedik ki bazılarının kökeni kesin bir şekilde bellidir. Yani belli bir kaynaktan elde edilebiliyor. Mesela diyoruz işte bu Güney Amerika ülkelerinde bazı kaktüslerde, ...parazit olarak yaşayan koşineal denilen bir böcek var ve bu böcekten bir karmin maddesi elde ediliyor. Kırmızı bir renk veren ve gıda maddelerinde daha çok renk olarak kullanılan, renk verici olarak kullanılan bir maddedir. Yine benzer bir şekilde kırmızı bir böceğin salgı maddesi olarak üretilen şellak denilen bir madde var. ...bunlar bellidir. Yani belli kökenden elde edilmektedir. Ama mesela... ...jelatin... ...jelatin domuzdan elde edilebildiği gibi... ...sığırdan, koyundan, balıktan... ...yani bu, bu... ...hayvanlardan da elde edilmiş... ...olabiliyor. Dolayısıyla... ...bunların kaynak itibariyle... ...helal veya helal olmayan... ...hayvanlardan... ...üretilmesi de... ...yani haliyle mümkün hale gelmektedir. Yani... Ee, ...helal olan kısımdan üretilirse helal olmuş oluyor, haram kaynaktan üretilmişse haram olmuş oluyor. Ee, mesela yine e, pek çok yani bu paketli gıdalarda e, pek, e, pek çoğunda kullanılan lesitin ve gliserol diye bir e, madde var... Ee, bu, bu maddeler hem bitkilerden elde edilmiş olabilir hem de hayvanlardan elde edilmiş olabilir. Yani bitkilerden elde edilmişse çok sorunlu gözükmüyor ama eğer hayvanlardan elde edilmişse bu hayvanın kökenini ne olduğu önem taşıyor. Yani bu domuzdan elde edilmişse sorun teşkil eder. Ama diyelim ki bir e, sığırdan elde edilmişse ve o da usulüne uygun bir şekilde kesilmişse bir problem teşkil etmeyebilir. Tabii e, günümüzde e, değerli izleyenler, e, bu gıda teknolojisi çok geliştiği için belki eskiden olmadığı kadar çok yoğun bir şekilde e, mikrobiyal katkı maddeleri de kullanılmaktadır. Yani bir tür e, biyolojik fabrikalarak e, fabrikalar olarak nitelenen bakteriler yahut da mayalar, işte küfler, e, bunların sayesinde, bunların yardımıyla e, pek çok e, enzim ve benzerleri mikrobiyal e, olarak üretilebilmektedir. Ee, mesela e, işte maya, bazı mayalar, bazı enzimler, özellikle e, süt endüstrisinde, fırın ürünlerinde, et işleme, meyve suyu gibi e, pek çok alanda yaygın e, ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ha, burada sorun ne olabilir? Ee, çok fazla sorun teşkil edecek bir şey olmasa bile yine de bu mikroorganizmaların sonuçta bunlar bir mikroorganizmalardır bakteriler ve benzerleri ya bunların besin ihtiyacını hangi kaynaklardan karşıladığı önemlidir. Eğer e, bu üretimde kullan, kullanılan bu e, işte mikroorganizmalar, e, bakteriler ve benzerleri e, kendi ihtiyacı olan besin elementlerini yani işte azotu, karbonu, mineralleri asitleri, vitaminleri ve benzerlerini eğer helal olmayan kaynaklardan karşılamışlarsa elde edilen ürünlerde tabii ki şüpheli hale gelebilir. Çünkü bunların üretiminde e, her türlü bitkisel veya hayvansal e, katkılar kullanılabilmektedir. Yani o açıdan biraz dikkatli olmakta yarar vardır. E, ama e, bu konuda çok fazla problem teşkil edecek bir şeyin de olmadığını ilave etmekte yarar var. E, sentetik olarak da bazı katkı maddeleri kullanmış olabilir. Burada sorun ne olabilir? Yani buralar hayvan kökenli, bitki kökenli olmadığı için buradaki sorun daha çok sağlığa yararlı ya da zararlı olup olmamasıyla alakalıdır. E, tabii ki burada sağlığa, e, sağlık açısından bunun incelenmesi... incelenmesi hem yetkili otoriteler hem de yetkili uzmanlar tarafından yapıldığı için yani bu konuda da endişeye çok fazla yer olmaz yani sadece sentetik olanlarda sağlık açısından mahsurlu olup olabileceğini burada not etmekte yarar var. Şimdi değerli izleyenler bu katkı maddeleriyle ilgili bunların hepsini ilgilendiren bir kavramımız var yani bizim klasik fıkıh eserlerimizde de geçen bu kavram aslında günümüzde e, ...bu katkı maddelerin hükmünü de yakından ilgilendirmektedir. Çok kısa bir şekilde e, bu konuya da e, yer e, vermekte yarar var. E, bu konu istihale e, konusudur değerli izleyenler. İstihale demek, yani Arapça bir kelime her şeyden önce. E, yani sözlükte aslında bir nesnenin, bir şeyin önceki durumundan başka bir duruma, duruma dönüşmesi e, anlamına geliyor. Ama tabii sözlük anlamında bir terim anlam yani fıkhi bir terim anlamına geçişinde biraz daha teknik bir anlam kazanmış oluyor. O da şudur yani bir fıkıh terimi olarak istihale dine necis sayılan yani pis sayılan bir maddenin e, yapı değişimine uğrayarak temiz hale gelmesi anlamında kullanılıyor. Ee, yapı değişiminden maksat da tabii ki burada kimyasal yapı değişimidir. Yani sadece onun niteliğinin değişmesi yani bir halden başka bir işte katı halden sıvı hale geçmesi ya da yo, e, sütgen yoğurt hale geçmesi bunu kastetmiyoruz. Tamamen kimyasal yapısındaki bir e, değişimden e, bahsediyoruz. E, i̇şte bir maddenin yapısında ve niteliklerinde ee, bu şekilde e, değişikliklerin olması aslında e, tabiatta, doğada kendiliğinden sürekli meydana gelmektedir. Sürekli e, işte toprak bir ağaca dönüşmek, topraktaki mineraller bir bitkiye dönüşebilmektedir. Bir şey yanınca başka bir şey olmaktadır. Odun yanıp küle dönüşmektedir filan. Hani bu şekilde dönüşümler kendiliğinden sürekli olmaktadır. Tabi bizi ilgilendiren tarafı necis bir maddenin, e, bu şekilde kimyasal bir dönüşüme uğrayarak, bir yapı değişimine uğrayarak onun temiz hale gelip gelmemesidir. E, bu konuda tabii e, bu istihalenin, yani bu yapı değişiminin meydana geliş e, tarzına göre e, ya da bu oranına göre e, fıkıh, fıkıh bilginlerinin, mezheplerin de farklı farklı görüşleri, var, görüşleri vardır. E, aslında bütün mezhepler yani bu dönüşümün kendiliğinden gerçekleşmesi halinde, eğer yani dışarıdan e, bir müdahale olmadan, olmadan kendiliğinden e, ger gerçekleşmesi halinde, yani bunun e, pis olan, necis olan e, bir şeyi temiz hale getirdiği konusunda e, ittifak ediyorlar. E, yani bu şekilde e, kendiliğinden istihaleye uğrayan bir e, gıda maddesinin de Dinen tüketilmesinde herhangi bir mahsur bulunmamaktadır, bir sakınca bulunmamaktadır. Yani bu konuda bütün mezhepler ittifak halindedir. Mesela bunun en tipik örneklerinden bir tanesi bizim hem fıkıh eserlerimizde hem de yani klasik eserlerimizde hem de günümüzde en tipik örneği şarabın kendiliğinden sirkeye dönüşmesidir. Tabii bu e, ne, yani tabiatta nasıl olur yani ne kadar olur bu, bu bilinemez ama en azından örnek olarak bu gösterilmektedir. Mesela şarabın içine işte herhangi bir madde katmadan e, kendiliğinden eğer sirkeye dönüşmüşse bunun temiz olacağı konusunda mezheplerin ve e, fakihlerin ittifakı vardır. Peki acaba e, dışarıdan müdahale ile bir istihale gerçekleşirse, yani e, bir necis bir maddeye pis olan, kirli olan bir maddeye bilinçli olarak, kasıtlı olarak bir müdahalede bulunup onun bir yapı değişikliğine uğrayarak temiz hale gelmesi durumunda bunun hükmü nedir? Mesela yine bir necis olan şarabın içerisine bir şeyler katılarak sirkeye bilinçli olarak dönüştürülmesi halinde bunun hükmü ne olacaktır? Bu konuda mezhepler arasında bazı görüş ayrılıkları var. Fakihler arasında bazı görüş ayrılıkları var. Mesela Hanefi mezhebi ee, bu konuda sonuca bakıyor. Yani sonuçta bu temiz olmuşsa e, yine bu şekilde necis bir maddenin bilinçli bir şekilde temiz e, hale getirilmesi durumunda da onun helal olduğunu e, ve tüketilmesinin caiz olduğunu söylüyor. Ama yine Hanefi mezhebinden bu Hanefilerin genel kanaatidir. Ama mezhep içerisinde Ebu Yusuf, ve diğer mezhepler özellikle de Şafi mezhebi bu şekilde yapı değişikliğine uğratılan yani istihaleye uğrayan ürünlerin tüketilmesinin caiz olmadığını söylüyorlar. Hani dikkat edilirse burada hanefiler sonuca bakıyorlar. Sonuçta bu maddenin özü itibariyle temiz olup olmadığına bakıyorlar. Diğerleri ise... Burada niyeti, amacı, maksadı da dikkate alarak yani sadece maddeye değil o maddenin bu hale nasıl getirildiğini o süreci de dikkate alarak kendi hükümlerini bu şekilde ortaya koymuş oluyorlar. İstihale önemli dedik çünkü değerli izleyenler istihale günümüzde özellikle kaynağı itibariyle helal sayılmayan bazı maddelerin dönüşüme uğrayarak bir takım alanlarda işte gıda, ilaç ve ya da kozmetik alanlarında bu sahalarda kullanılıp kullanılmayacağı, eğer kullanılmışsa bunun helal olup olmayacağında bir kriter, bir ölçü olarak da değerlendirildiği için bu istihale konusu bizim akademik çalışmalarda da çok çok ele alınır, üzerinde çok durulur. Mesela bu konuda özellikle de yani domuz kökenli ürünlerin İstihaleye uğra, uğraması durumunda bunun hükmünün ne olacağı e, gündeme getirilmektedir. Ama bu konuda fakihlerin geneli, genel olarak tam bir yapı değişikliği olsa bile yani istihale uğramış olsa bile domuz kökenli hiçbir ürünün helal olmayacağı konusunda genel bir uzlaşı içerisindedir. Çünkü domuzun özü ve mahiyeti itibariyle e, necis ve e, haram olduğu ittifakla kabul edildiği için yani bunun e, teknik anlamda istihalesinden söz edilemez. Hiçbir şekilde e, bunların e, özündeki haramlık özelliği ortadan kalkmaz. Çünkü birçok vesileyle de söylediğimiz gibi yani domuz yasağı sadece o ürünün e, Sağlık ve benzerleri gibi özelliklerinden kaynaklanmıyor. Bu dinimiz için sembol niteliğinde, şia niteliğinde ve diğer kültürlere, medeniyetlere, dinlere karşı dinin bir sabitesi, bir göstergesi, bir nişanesi olarak kabul edildiği için yani domuz ürünlerinin hiçbir şekilde helal olmasına hükmetmek mümkün değildir. Ama domuz dışındaki domuz dışındaki e, kaynaklardan elde edilmiş olan bazı ürünler eğer gerçek anlamda kimyasal bir dönüşüme uğramışlarsa yani istihale geçirmişlerse bunların e, helal ve temiz olacağı yönünde de genel bir eğilimin olduğunu söyleyelim. Bundan sonra da hani özellikle hani jelatin konusu çok fazla problem teşkil ettiği için isterseniz hani biraz bu konu üzerinde biraz daha detaylı olarak durmaya çalışalım. Yani jelatin bildiğiniz gibi değerli izleyenler bu helallik açısından ve istihale açısından üzerinde en çok tartışılan üzerinde en fazla belki şüpheler tereddütler duyulan hissedilen ürünlerden bir tanesidir. Ee, tabii yine bu, bu aslında bir katkın maddesi olarak da kabul edilmiyor günümüzde. Bazı ülkelerde bunlar e, bir gıda e, e, bileşeni olarak kabul ediliyor. Bazı ülkelerde ise doğrudan doğru katkı maddesi olarak kabul edilebiliyor. Ama bizim ülkemizde ve işte Avrupa mevzuatında yani gıda mevzuatında bunlar katkın maddesi ol olmaktan çıkmış bir gıda bileşeni olarak kabul edilmektedir ama ne olursa olsun ister katkı maddesi olsun ister gıda bileşeni olsun bu jelatinin elde edilmiş olduğu ürün kaynaklar çok önemlidir Hani bildiğiniz gibi yine jelatin domuz sığır koyun keçi ve balık gibi birçok hayvanların işte bağ dokularından kemiklerinden işte derilerinden ve benzerlerinden işte ekstrakt edilerek ve belli işlemlerden geçirilerek saflaştırılan bir protein yani bir tür protein çeşididir. Son dönemlerde bu konularda çok araştırmalar var değerli izleyenler. Ve yapılan bu araştırmalara göre üretilen bu jelatinin genel anlamda bütün bileşimlerinin yani bütün bileşimlerinin tamamen tam anlamıyla bir istihaleye uğramadığı, tam anlamıyla bir değişime uğramadığı, Evet yani bunun bazı dokuların bazı bağlarının da bazı değişiklikler yani kimyasal bağlarında bazı değişiklikler olsa bile tam anlamıyla bir dönüşümü olmadığı ve geriye dönük olarak bunların tespit edilebildiği ortaya konulmuştur yani yeni çalışmalarda bu şekildedir. Dolayısıyla yani bunlarda herhangi bir yapı tam anlamıyla istihale gerçekleşmediği için İstihale hükümleri ve istihalede aranan şartlar burada bulunmadığı kabul edilmektedir. Ama daha önce de dediğim gibi eğer şey yapılmış bile olsa, istihale gerçekleşmiş bile olsa, bu domuz ürünlerinden olmasa halinde bunun caiz olması olmadığı ittifakla kabul ediliyor. Tabii jelatin çok kullanılan bir madde. Bugün gıda endüstrisinde pasta süslemelerinde, bir takım işte bisküvi dolguları, şekerlemeler, bazı et ve süt ürünleri, meyve sularında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tabii bunun yanında işte eczacılıkta Kozmetikte işte saç zölesi, ruj, diş macunları veya yani birçok birçok alanda jelatin kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunun dini hükmü çok önemlidir. Yani jelatin belki de hayvansal ürünler içerisinde üzerinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Çünkü bunların prensip olarak kaynağının helal olması gerekiyor. Ee, bu özellikle de gıda üretiminde kullanılan jelatinin mutlaka belli olması ve usulüne uygun bir şekilde kesilen ya da elde edilen hayvanlardan e, e, yapılması lazım, üretilmesi gerek, e, gerekiyor. E, domuz kökenli olabileceği gibi e, sığırdan da üretilebiliyor, balıklardan da üretilebiliyor ve yaygın bir şekilde de en fazla e, domuzlardan üretilmektedir. Peki... E, Bizim ülkemiz bakımından bu konuda bir sorun var mı? Çok fazla bu konuda bir sorun yok. Neden yok? Bir defa hani mevzuat olarak bu jelatinin kaynağının e, bu şeylerde etiketlerde gösterilmesi gerekiyor. Kaldı ki e, belki 5-10 yıl önce e, ithal ediliyordu jelatin ama günümüzde artık e, ülkemizde de yaygın bir şekilde sığırdan yapılan, yani sığır derisinden işte sak e, diğer sakın. E, cüzlerinden yapılan e, jelatin e, üretim merkezleri bulunduğu için ve bu da ülkemiz için yeterli düzeyde bulunduğu için yani çok fazla problem teşkil etmez ama yine de hani bunun kaynağının ne olduğunu e, bakmak gerekiyor. E, ayrı belki sevindirici bir noktada şudur yani endişeye kapılmamamızı e, gerektiren bir noktada şudur. E, Tarım Bakanlığımızca hazırlanan işte hayvansal gıdalar için ee, özel hijyen kuralları yönetmeliği var ve e, burada da jelatinle ilgili özel hükümler e, bulunuyor. Ee, yani burada e, yani Tarım Bakanlığı da bunları kontrol ettiği için e, ve e, ürünlerde de bu jelatinin kökeni yazılmak mecburiyetinde bulunduğu için bu konuda çok fazla problem yok. Zaten de belirttiğim gibi ülkemizde yeterli miktarda sığır kaynaklı jelatinler üretildiğinden bu konuda çok vehime ve vesveseye kapılmaya da gerek yoktur. Ama yurt dışında yaşayan e, Müslümanların, müminlerin e, yine de e, bu konuda domuz kaynaklı olabilmesini dikkate alarak ve yaygın bir şekilde domuzdan üretildiğini dikkate alarak e, dikkatli olmaları e, en azından yani hiç olmazsa e, bu konuda e, helal e, sertifikalı ürünleri tercih etmeleri e, bu anlamda e, bir ihtiyat, bir, ten, e, bir tedbir olarak gereklidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, aksa e, aksa halde e, jelatin çok yaygın bir şekilde kullanılan bir ürün e, olduğu için değişik e, türde, değişik şekillerde, değişik biçimlerde e, gıda ürünlerine katıldığını, sadece gıda değil işte e, ilaçlarda, kozmetikte çok yaygın bir şekilde kullanıldığını e, bilmemiz gerekiyor. Bu açıdan e, gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanların biraz daha dikkatli olmasında yarar vardır diyoruz. Değerli izleyenler böylece hem bu jelatin konusunu, istihale konusunu bitirmiş olduk. Hem gıda katkı maddeleri e, konusunu bitirmiş olduk. Hem de bununla beraber aslında ile e, ilgili, gıdalarla ilgili helaller, haramlar mevzusunu da e, bu bölümümüzle beraber bu şekilde sona erdirmiş e, oluyoruz. Elbette e, bu konular burada ele aldığımız yani bu e, e, ilmahal programının çerçevesinde ele aldığımız e, sınırlarda değildir. Bu konuların çok daha geniş boyutları bulunmaktadır ama onları bir şekilde gerek İlmihal kitaplarımızdan gerekse bu alanda yazılmış olan diğer kaynaklardan daha geniş bir şekilde bu bilgileri edinebiliriz. Bir, bir sonraki bölümde yeni bir konuyla yine bu ekranlarda sizlerle beraber olmak, yeni bilgileri sizlerle paylaşmak üzere şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın.